Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Gerçek dinin esasları ve başlıca dinler. Gerçek din, Yüce Allah'ın bir kanunudur ve bir takım sağlam hükümlerin kutsal bir mecmuasıdır. Allah bunu peygamberleri aracılığıyla insanlara ikram ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun, insanlara hayırlı olan şeye götürür. İnsanlar, bu Allah kanununun buyruklarına kendi güzel irade ve arzularıyla uydukça doğru yol üzerinde bulunur ve hidayete ermiş olurlar. Hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve selamete kavuşurlar. Dinler başlıca üç kısmı ayrılır. Birincisi hak dinlerdir. Bunlar yukarıdaki tarife uygun olanlardır. Yüce Allah tarafından konulup peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen dinlerdir. Bunlara... İlahi ve semavi dinler de denir semavi dinlerin hepsi esas bakımdan birdirler yalnız bazı ibadetler ve hukuk kuralları bakımdan aralarında ayrılık olmuştur Hz. Adem'den Hz. İsa'ya kadar gelen bütün mübarek peygamberlerin insanlara bildirmiş oldukları dinler iman esaslarında bir olup yalnız bir Allah'a iman etmeye dayalı iken bunlar sonradan bozulmuş ve asılları kaybolmuştur Yüce Allah, en son ve en büyük peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Onun aracılığı ile hak dinlerin en sonu ve en mükemmeli olan İslam dinini kullarına ihsan etmiştir. İşte bugün yeryüzünde hak din olarak kıyamete kadar yaşayacak olan yalnız bu İslam dinidir. İkincisi, asılları değişmiş ve bozulmuş olan dinlerdir. Bunlar, yukarıda söylendiği gibi, asılları bakımından birer gerçek din iken, sonradan bozulmuş, ilahi niteliklerini kaybetmiş olan dinlerdir. Üçüncüsü ise batıl dinlerdir. Bunlar, asılları bakımından da gerçek din ile ilgisi bulunmayan dinlerdir. Bunlar, bir takım milletler tarafından ortaya konmuş olan uydurma inançlardır. Bunlarda akla ve mantığa uygun olan bazı hükümler bulunsa bile, Konuluşları itibariyle ilahi olma şerefinden yoksun olup, hiçbir bakımdan din kutsallığı taşımazlar. Ateşe, yıldızlara ve putlara tapan milletlerin dini bu türdendir. Gerçek bir dinin vasıfları ve yararları Gerçek bir dinin belirgin masıfları, kendini diğer dinlerden seçkin kılan özel nitelikleri pek çoktur. Özetle diyebiliriz ki, gerçek din insanlara yalnız bir Allah'ın varlığını bildirir. Yalnız bir Allah'a ibadet edilmesini emreder. Bütün kainatın Allah'tan başka yaratıcısı bulunmadığını haber verir. Bütün peygamberlere ve bütün semavi kitaplara ayrım yapmaksızın inanılmasını ister. Sonsuz olan bir ahiret hayatının varlığını anlatır. İnsanları bir düzen içinde birleştirir ve aralarında bir kardeşlik meydana getirir. İnsanların yaratılışında eşitlik bulunduğunu gösterir. Allah katında üstünlüğün takva ve güzel ahlakla olduğunu görüntüler. Her yönüyle akla ve hikmete uygun bulunur. İnsanların kurtuluşuna ve mutluluğuna vesile olur. İşte bütün bu niteliklere sahip olan din, bugün yeryüzünde var olan ve kıyamete kadar devam edecek olan yalnız İslam dinidir. Hak dininin yararlarına gelince bu yararlar çoktur ve pek önemlidir. Böyle bir din sayesinde insanların kazanacakları yararları ve mutlu halleri anlatmaya hiçbir kalem yeterli değildir. Şu kadarını bildirelim ki, insan hak bir din sayesinde ne için yaratıldığını öğrenir. Kendisini yaratıp büyüten, sayısız nimetlere eriştiren mukaddes kutsal mabudunu tanır. Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin varlığına inanır ve onların güzel huyları ile hayatını aydınlatmaya çalışır. Böylece insanlığa yaraşır bir yaşayışla, yaşar ve ölünce de sonsuz bir mutluluğa kavuşur. Şunu da arz edelim ki, gerçek bir din insana güç verir. Onu hayata hazırlar, onu en düşünceli ve en üzüntülü günlerinde teselli eder. Böylece insanın gelecekteki hayatları korunmuş olur. Düşününce şu gerçeği anlarız. İnsan bu hayatında yaratık, yaratıklardan bir yaratıktır. İnsan bu alemdeki yaratıkların yanında bir zerde miktarıdır. Birçok ihtiyaçlar içinde çırkınmaktadır. Mevcut alemin bir takım kuvvetleri karşısında pek aciz durumdadır. Sonra da daha açılmadan solan çiçekler gibi bütün varlığını kaybederek ölüp gitmektedir. O halde insanlık bu ölümlü hayattan ibaret olsa, insanlar kadar durumlarına acınacak bir yaratık olmazdı. O halde bu maddi ve ölümlü hayat bakımından, İnsanın yaşantısı tam bir huzur ve bahtiyarlık içinde olamaz. Fakat diğer bir yönden insan çok bahtiyar ve mutludur. Çünkü dine sarıldıkça insan kalben huzur içinde olur. Sonsuz bir mutluluğa erişme hazırlığındadır. Bu geçici hayatın sona ermesi kendisini hiçbir tasaya düşürmez. Böyle bir insan ebedi hayatın bir varlığın kendisini rahmetiyle koruyacağından emindir ebedi bir varlığın kendisini rahmetiyle koruyacağından emindir. Hiçbir zaman kaybolmayacak olan bir hayata kavuşmakla mutlu olacağına inanmıştır. İşte bütün bunlar gerçek bir dinin insanlık halemine kazandıracağı yararlardan bir kısımdır. İnsan ancak böyle bir din sayesinde hayatını kanaat üzere düzenler, büyük yaratıcısına seve seve ibadette bulunur. Haklarını gözetir, ebedi olan cennet mükafatına Kavuşma isteğiyle dindaşlarına ve bütün insanların hidayet ermelerine hizmet etmek ister. Böylece cemiyetin çok kıymetli bir organı olur. Sonuç İnsanlığa bu yüksek ruhu veren, bu güzel yaşayış şeklini öğreten gerçek dinden başkası olamaz. İslam dininin genelliği ve mutlu sonuçları İslam dini, hak dinlerin en sonu ve en olgunudur. Bu kutsal din, yalnız bir millete ve bir zamana özgü değildir. Bütün insanlara kıyamete kadar gerekli olan Allah'ın tabi dinidir. İnsanların yaratılışlarına ve yaşayışlarına tamamıyla uygundur. Bu yüce din, bir kurtuluş ve selamete eriş yoldur. Bir mutluluk kaynağıdır. Allah Teala'nın razı olduğu dindir. Cenab-ı Hak buyurmuştur ki, Ali İmran Suresinin 19. ayetinde, Allah katında din İslam'dır. İslamiyetin ortaya çıkışından önce bütün yeryüzü din bakımından cehalet karanlığı içinde kalmıştı. Hak dinler sönmüş, ilahi ilim ve irfan güneşi batmış, ufukları karanlıklar kaplamıştı. İnsanlar yalnız kendi hızları uğrunda çalışıyor, çırpınıyor ve çarpışıyordu. Birbirlerine esir ediyorlardı. Arap Yarımadası'nın halkı ise büsbütün cehalet içinde kalmıştı. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. Bu davranışları onları utandırmıyordu. Kız çocuklarını canlı olarak toprağa gömüyorlardı. Bundan da hiçbir üzüntü duymuyorlardı. Bayağılık içinde başka milletlerin hakimiyeti altında yaşıyorlar ve bundan da bir tasaları olmuyordu. Netice olarak güzel inançtan, iyi ahlaktan, yararlı işlerden ve Yüce duygulardan hiçbir eser kalmamıştı. Fakat İslam güneşi doğmaya başlayınca yeryüzünün birçok yerleri hemen aydınlanmaya başladı. İnsanlık alemi haktan, adaletten, eşitlikten ve kardeşlikten haberdar oldu. Putlara tapan, insanların ayaklarına kapanan başlar yalnız noksanlıklardan beri olan bir Allah'a secde etmeye başladı. Ruhlar yükseldi. Diller Yüce Allah'ı anmakla bezendi. Gözler büyük yaratıcımızın güzel eserlerini seyretmekten meydana gelen uyanıklık nurları içinde kaldı. Sonuç olarak, İslam dini sayesinde gerçek bir medeniyet, sağduyulu bir insaniyet, yararlı bir ilerleme ve çok mutlu bir devrim oldu. İnsanlık alemi bu mukaddesliğine sarıldıkça şüphesiz daima yükselecektir. İman ve İslam'ın niteliği İman, Lügat manası bakımından bir şeye inanmak ve bir şeyi doğrulamak demektir. Bu iş böyledir, şöyledir diye hüküm vermektir. Din teriminde ise Yüce Allah'ın dinini kalp ile kabul edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeyleri kesin olarak kalp ile doğrulamaktır. İmanın aslı bu olmakla beraber bir engel hal bulunmadığı takdirde kalp ile kabul edilip, inanılan bu hükümleri dil ile söylemek ve şehadette bulunmak lazımdır. Çünkü inanılması gereken şeyleri kalb ile benimseyip kabul eden bir kimse, bunları dili ile söylemezse, onun iman durumu insanlar tarafından bilinmez, onun müslüman olduğuna hükmedilmez. Kalb ile doğrulamak, dil ile söyleyip ikrar etmekle meydana gelen imanla beraber, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi ameller de gereklidir. Çünkü biz bu görevleri yapmakla sorumluyuz. Bu görevleri yapmak imana kuvvet verir. İmanın kalpteki nurunu çoğaltır, insana azaptan kurtarır. Yüce Allah'ın İslam ve ikramlarına kavuşturur. İslam sözüne gelince lügat manası bakımından İslam teslim olmak, boyun eğmek ve itaat etmektir. Din teriminde ise Yüce Allah'a ve onun peygamberine itaat etmek peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin din adına bildirmiş olduğu şeyleri kalp ile kabul edip dil ile söylemek ve onları güzel görmektir İslam aynı zamanda din manasına gelir gerçek din ile İslam arasında esas bir fark yoktur her gerçek din İslam'dır her İslam'da gerçek bir dindir buna müslümanlık da denir Allah Teala'nın dinine sadece din denildiği gibi millet, şeriat, İslam ve İslam dini de denir. Bununla beraber İslam çocuğu, bazen güzel ameller manasında, bazen de iman manasında kullanılır. Şeriat sözü de ibadetler ve insanlar arasındaki ilişkilerle ilgili olan hükümlerin tümünde kullanılır. İman ile İslam'ın şartları İslam dininde Yüce Allah'a Meleklere, Allah'ın kitaplarına ve peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek esastır. Bunları bilip kabullenmek imanın temel şartıdır. Onun için imanın şartları altıdır denilir. Bu şartlar Müslümanlıkta kesinlikle mevcut esaslardır. Bunlara inanılması zorunlu din ilkeleri denir. Bunlara inanmak mecburiyeti vardır. Bunları doğrulamadıkça iman gerçekleşmez. Bunlardan herhangi birini inkar etmek Allah korusun, insanı hemen dinden çıkarır. Biz bu imanımızı Amentü Billahi sözlerini okumakla daima açıklıyor ve ispat ediyoruz. Bu sözleri okuyan şöyle demiş oluyor. Ben Yüce Allah'a, O'nun meleklerine O'nun kitaplarına O'nun peygamberlerine ahiret gününe kaderin Allah'tan olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilip mahşerde toplanmak haktır ve gerçektir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve peygamberidir. İslam'ın şartları ise beştir. Peygamber Efendimizin bir hadislerinin manası şudur. İslam dini beş şey üzerine kurulmuştur. Şehadet sözünü getirmek yani eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü demek. İkinci olarak namaz kılmak, üçüncü olarak zekat vermek, dördüncü olarak Ramazan ayında oruç tutmak ve son olarak hac etmek. İşte bu 5 şey İslam'ın İslam şartıdır. Bu şartları gözetip onları yerine getiren insan, İslam şerefine ermiş, Müslüman rütbesi kazanmış olur. Eşhedü ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlü. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim ve yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim demektir. Bu sözlere kelime-i şehadet denir. La ilâhe illallah Muhammeden rasûlullah sözüne de kelime-i tevhid denir. Biz bu mübarek kelimeleri daima okuruz. Yüce Allah'a ve O'nun sıfatlarına iman. Yukarı yazılı olduğu üzere imanın temelini, az önce söylediğimiz beş tane imanın temelini teşkil eden şartlar vardır. Bu şartlardan birincisi, Yüce Allah'a iman etmektir. Şöyle ki, Allahü Teala, Di ismini andığımız şahane büyük olan yaratıcı bizi yaratmış ve eşi benzeri olmayan o varlık bütün kemal sıfatları ile vasıflanmıştır. Bütün noksanlıklardan münezzeh yani beridir. Bütün alemleri yoktan var eden O'dur. Onun kudret ve büyüklüğüne denk hiçbir şey yoktur. Bizleri ve bizim gördüklerimizle görmediğimiz sayısız alemleri yaratan yetiştirip besleyen ancak O'dur. Yüce Allah'ın Rahman, Rahim, Halık, Rezzat, Hakim, Rab, Mübdi, Aziz, Gafkar, Tevrat, Hak gibi daha birçok mübarek isimleri ve büyük sıfatları vardır. Özellikle vücut, varlık sıfatı vardır. Bundan başka mübarek sıfatları ise iki kısma ayrılır. Bir kısmı selbi sıfatlardır ki Kıdem, beka, havadise, muhalefet, hiçbir yaratığa benzer olmamak anlamına gelir. Kıyan bizatihi, varlığı kendiliğinden oluş, vahdaniyet, yani ortağı olmamak, sıfatlarından ibaret olmak üzere beştir. Tekrar okuyalım. Kıdem, beka, havadise, muhalefet, kıyam bizatihi, vahdaniyet, sıfatları mevcuttur. Diğer kısmı da sübut sıfatlardır ki, bunlar hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam, teklin sıfatları olmak üzere sekizdir. Bu sıfatların hepsine birden kemal sıfatları denir. İşte biz böyle kemal sıfatlarıyla vasıflı bulunan şami yüce bir Allah'a ve onun bu büyük sıfatlarına iman ederiz. Bu büyük sıfatlarla ilgili biraz bilgi vereceğiz. Vücut Vücut allah Teala'nın varlığı demektir. allah Teala'nın varlığı haktır ve en büyük varlık O'na mahsustur. O'nun varlığı yarattığı şeyler bakımından yarattıklarının hepsinden daha açık ve zahirdir. Çünkü Yüce Allah olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Gerek bizim varlığımız ve gerekse herhangi bir şeyin varlığı Yüce Allah'ın varlığına birer şahittir. Biliyoruz ki bu alemde hiçbir şey kendiliğinden var olacak bir durumda değildir. Bunlardan hiçbiri ne kendi kendine var olabilir, ne de kendi kendine yok olabilir. Başka bir deyişle, hiçbir şey kendi kendine yokluktan varlığa gelemez. Varlıktan da yokluğa gidemez. Hiçbir yaratık da ne bir zerreyi var edebilir, ne de onu yok edebilir. İçinde yaşadığımız bu dünya ile beraber sonsuz alemler meydana gelmiş, birbiri ardınca, vücuda gelip devam etmektedirler. Nice şeyler de varken yok olmuştur. İşte bütün bunları yokluktan var eden ve sonra yok eden, kuvvet ve hikmet sahibi yüce bir yaratıcının varlığından asla şüphe edilemez. Yüce Allah varlığının ispat için kelam ilminde ve felsefe kitaplarında pek çok delil yazılıdır. Bunlardan bir kısmını muvazza ilmi kelam dersleri adındaki eserde açıklanmış bulunmaktadır. Şimdi burada şüphe yok ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için büyük işaretler vardır. Ali İmran 190. ayetini okuyup yüksek anlamını düşünmek gerek yeterlidir. Bu ayeti kelime güzelce düşünülürse Yüce Allah'ın varlığına kuvvet ve kudretin büyüklüğüne dair sayısız deliller önümüze çıkar. Bizim bu eserimiz onları açıklamaya yeterli değildir. Ancak astronomi, kozmografya, biyoloji, kimya, psikoloji ve anatomi gibi bilimlerin verdiği bilgileri göz önüne getirenler, bu ayeti kerimenin işaret ettiği delillere pek güzel akıl erdirebilirler. Her sağduyu sahibi insan düşündükçe, Yüce Allah'ın varlığını kabule mecbur olur. Türkçe anlamını verdiğimiz ayeti kerime bu gerçeklere haber veriyor ve bizi uyarıyor. Bundan sonra gelen... Akıl ve yaşayış sahipleri o kimselerdir ki, ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken, yani her hallerinde Allah'ı anaylar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve derler ki, ''Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Boşuna bir şey yaratmaktan sen münezzehsin. Bizi ateş azabından koru.'' Anlamındaki ayet-i kerime, gerçek anlayış ve akıl sahiplerinin kimler olduğunu bize bildiriyor. Bütün bu ayetler İslam dininde aklın ve düşüncenin ne kadar büyük önem taşıdığında bize göstermiş oluyor. Bir hadisi şerifte de düşünce gibi bir ibadet yoktur buyurulmuştur. Gerçekten İslam dininde aklın ve düşüncenin büyük bir yeri vardır. İslam dini tamamen akla ve hikmete uygundur. Muhakeme ve eleştirme onun hak ölçülerini değiştiremez. İslamiyet düşünen insanların dinidir. İşte akıllı insanlar o kimselerdir ki, Gökleri, arzı, gece ve gündüzleri göklerde parıldayan ve her biri güneşten binlerce defa büyük yıldızların ihtişamını düşünürler. Yeryüzündeki sayısız canlı ve cansız yaratıkları göz önüne alırlar. Hoş gündüzlerin, sakin gecelerin ne kadar sağlam bir düzen, için, düzen ve ölçü içinde yaratılış kanunu uyarak birbirini kolay durduklarını düşünürler. İbret bakışlarıyla yapılan böyle düşünceler sonunda bu aleme, bu düzen ve ölçüyü vermiş olan Yüce Allah'ın kudret ve azametini insanlar isteyerek ve teslimiyetle kabule mecbur olurlar. Hatta böyle büyük varlıklar değil, bir zerreden küçük olduğu halde, büyük bir duygu ile hayat ve görevini sürdürmeye çalışan bir mikrobu, bu. Yine, bir zerreden küçük olduğu halde, başlı başına bir kuvvet hazinesi olan bir atomcu düşünmek bile, gerçek akıl sahibi bir insan için Allah'ın Yüce Kudret ve Hikmetini tasdik etmeye yeterlidir. Büyük bir nizam ve intizam içinde yaratılan bütün bu güzel ve acayip varlıklar rastgele mi olmuştur? Bunlar, bilgi ve hikmetten yoksun olan, yahut hayal edilen bir tabiatın eseridir. Asla böyle yanlış bir hükme, hiçbir akıl sahibi varamaz. Yine tekrar ediyoruz ki, Yüce Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü anlamak ve kabul etmek için, bundan önceki maddede anlamını yazdığımız ayet kelimeyi güzelce düşünmek yeterlidir. Bunun içindir ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yazıklar olsun o kimseye ki bu ayeti okumuş da üzerinde düşünmemiştir. Bir diğer sıfat olan kadim sıfatı. Kadim, ezeliyet, evveli olmamak demektir. Evveli olmayana kadim denir. Sonradan meydana gelene de hadis denir. Allah Teala kıdem sıfatı ile vasıflanmıştır. Çünkü Allah ezelidir kadimdir. Varlığının başlangıcı yoktur. Ondan önce yokluk geçmemiştir. Onun varlığı yanında milyonlarca seneler bir saniye bile sayılmaz. Yine gördüğümüz alemler milyarlarca seneden beri mevcut bulunsa yine Yüce Allah'ın ezeliliği yanında bir saniyelik hayata sahip sayılmaz. Allah kadimdir. Sonradan var olan şeyler Allah olamaz. Yüce Allah'tan başka ne varsa Bunların hepsi sonradan olmuşlardır. Yani hadistir. Bunlar Allah'ın kudretiyle yaratılmışlardır. Artık şüphe yoktur ki, yaratılanlar yaratana mahsus kadim sıfatını taşıyamazlar. Onun ezeli varlığı ile beraber hiçbir şey yoktur. Alemler sonradan yaratılmıştır. Allah'ın beka sıfatı. Beka, ebediyet, sonu bulunmamak sıfatıdır sonu olana fani, sonu olmayana da bâki Yüce Allah, bekâ sıfatıyla vasıflanmıştır. Çünkü ebedidir, bakidir varlığının sonu yoktur. Onun yok olacağı bir zaman düşünülemez. Sonradan meydana gelen bütün varlıklar, Allah'ın kudretiyle meydana gelmişlerdir. Yine Allah'ın kudretiyle yok olurlar, yine var olurlar ve binlerce değişikliklere uğrayabilirler. Fakat Yüce Allah, bakidir değişiklikten ve yok olmaktan biridir. Çünkü o başkasının kudret eseri değildir ki onun kudretiyle yokluğa gitsin veya değişikliğe uğrasın. Aksine bütün varlıklar onun kudretinin birer eseridir. Onun için Yüce Allah'ın şanında yokluk ve değişiklik nasıl düşünülebilir? Her şey yok olmaya mahkumdur. Ancak azamet ve ikram sahibi Allah'ın varlığı kalıcı ve süreklidir. Havadise muhalefet Havadisi muhalefet sonradan var olmuş şeylerden ayrı olmak sıfatıdır. Yüce Allah sonradan var olan şeylere aykırı ve muhalif bulunmak sıfatıyla vasıflanmıştır. Çünkü allah Teala yaratılmış şeylerin hiçbirine hiçbir yönden benzemez. Hepsine muhaliftir. Hatırlara gelen her şeyden allah Teala mutlak surette başkadır. Mükevvenat ve mümkinat yani yaratılan ve yaratılabilen dediğimiz şeyler değişirler, başkalaşırlar, birbirlerine benzeyebilirler ve sonunda yok olurlar. Bütün bu ölümlü varlıklar her hal ve şekilleriyle asla Allah'a benzemezler. Hiçbirinde ilah ve mabut olma sıfatlarından en küçük biri bile bulunmaz. Hiç yaratılan, yokluğa mahkum olan aciz şeyler yok olmaktan beri bulunan yaratıcı yüce Allah'a benzeyebilir mi? Hiç sonradan meydana gelmiş bir nesne, kadim olan hikmet sahibi Allah'a ortak olabilir mi? Böyle sapık bir düşünceye kapılanlar kendi ölümlü varlıklarını ilah olmaya yükselterek Allah'ın yüce varlığını da kendi değersiz varlıkları derecesine düşürmeye varacak kadar küstahlıkta bulunuyorlar. İnsanların ve diğer yaratıkların birçok ihtiyaçları vardır. Bunlar mekana, zamana, yiyip içmeye, gezip dolaşmaya, doğmaya, doğurmaya ve benzeri hallere muhtaçtırlar. Allah ise bütün bunlardan beridir, münezzehtir. Onun arş ve kürsisi, yedi kat sema denilen daha nice alemleri vardır. Fakat o bunlardan hiçbirine muhtaç değildir. Bunlar yok iken o yine vardı. Başkasına muhtaç olan ve yaratıkların ölümlü vasıfları ile vasıflanan bir insan ilah olamaz. Yüce dinimiz bu gibi yanlış düşüncelerden ve inançlardan kesin surette bizleri yasaklamıştır. Allah'ın benzeri hiçbir şey orta, ortağı yoktur, hiçbir benzeri yoktur. O her söyleneni işlendir ve her yapılanı görendir. Kıyam bizatihi sıfatı Kıyam bizatihi Varlığı ve durması kendi zatıyla olmak manasında bir sıfattır. Bu sıfat da Yüce Allah'a mahsustur. Öyle ki, Hak Teala'nın ezeli ve ebedi olan varlığı, kendi zatıyla kaimdir. Kendi varlığı mukaddes zatının gereğidir. Asla başkasından değildir. Bunun için Allahü Teala'ya vacibül vücut, yani varlığı kendinden dolayı gerekli denilir. Onun varlığı, Başka bir var edene muhtaç olmaktan beridir. Allah'ı var eden bir varlık olsaydı, o zaman var eden o varlık Allah olurdu. Onun için Allah'ı kim yarattı diye sorulmaz. Çünkü o kendiliğinden vardır, kadimdir. Başkasının var etmesine muhtaç değildir. Eğer böyle olmasaydı ne kainat bulunurdu ne de başka bir şey. Bu gerçek kabul edilmeyince içinde yaşadığımız alemin varlığını izah etmeye imkan kalmaz. Allah'tan başka var olan şeyler ise hem var olmaya hem de yok olmaya bağlı oldukları için bir var ediciye muhtaçtırlar. Sonuç olarak denilir ki Yüce Allah'ı var eden bir varlık düşünülemez ve ondan başka bir yaratıcı varlık da olamaz. Allah'ın başka bir yaratıcısı veya yardımcısı olur mu? Kesinlikle hayır. Vahdaniyet sıfatı Vahdaniyet, birlik, yalnız başına olmak, benzeri olmamak, çoğalmaktan, parçalara ayrılmaktan ve eksilmekten beri bulunmak gibi manalara gelen bir sıfattır. Bu sıfatları taşıyanı vahid denir ki, gerçekte var olan parçalara bölünmekten ve yüzlerin bir araya gelerek toplanmasından beri bulunan zat demektir. Bu sıfat da Yüce Allah'a mahsustur Onun için denir ki Yüce Allah zatında uluhiyetinde, mağbudiyetinde ve diğer bütün sıfatlarında birdir. Ortaktan, eşi ve benzeri bulunmaktan biridir. Kendisinde artmak, eksilmek, yüzlere ayrılmak, başka şeylerle birleşmek gibi haller asla bulunmaz. allah Teala her yönüyle birdir. Nasıl düşündürse düşünülsün, sağduyulu bir insan, anlayış ve hikmet sahibi bir kimse, Allah'tan başka bir ilah bulunduğuna inanamaz. Başkasının ilah ve mabut olma imkanına yer veremez. İki ve daha çok ilahın bulunamayacağı kesin delillerle sabit bulunmaktadır. Şu gördüğümüz kainatın varlığı, onun devamı ve intizamı hep Allahü Teala'nın birliğine şahittir. Yüce Allah, uluhiyetinde, zatında ve mağbudiyetinde bir olduğu gibi, yaratıcı olmasında da birdir. Yaratılmaya ve yok edilmeye mahkum olan ve böylece mümkün adını mümkün adını alan, her şeyi yaratan ve yok eden ancak Allah'tır. Ondan başka yaratıcı yoktur. İşte mümkünatı yaratıp yaşatmaya ve Yok etmeye gücü yetmeyen bir zat ise Allah olamaz. Bunun için ikinci bir ilahın varlığına asla imkan yoktur. Çünkü iki ilah düşünüldüğü takdirde bunlardan biri kendi başına mümkünatı yaratmaya kadir ise diğeri fazladan olmuş olmaz mı? Fazladan olan yahut aciz bulunan bir zat ise nasıl Allah olabilir? Bu bakımdan akıl sahibi hiç kimse Allahü Teala'nın varlığının Zat ve sıfatlarında eş ve benzeri bulunmadığında bir olduğunda şüphe etmez. Birden çok yaratıcıların ve mağbutların varlığına inanan milletler ise akla ve hikmete aykırı bir inancın tesiri olmuştur. Böylece gerçeği anlama bakımından büyük bir cehalet içinde kalmışlardır. Hayat Hayat sıfatı dirilik demektir. Dirilik Zirilik, Allah kendi şanına mahsus bir hayat sıfatı ile vasıflanmıştır demektir. Allah'ın ilim, irade ve kudret sıfatları ile vasıflanmasının bir gereği olarak. Hayat sıfatı da vardır. Hayatı olmayan bir şey, bilmekten, dilemekten ve yapabilmek gücünden yoksun olur. Bu ise, yaratıcı için büyük bir noksandır. Bu sıfatlardan mahlum olan bir varlık, kendi kendine hiçbir şey yaratamaz. Hele bilgi, düşünce, dileme ve güç sahibi olan varlıkları yaratmak, yaratmaya asla kabiliyetli bulunamaz. Çünkü hiçbir eser, yaratıcısında bulunmayan bu gibi vasıfları taşıyamaz. Onun için doğa adı verilip, gerçekte ilim, irade ve kudretlerini temelmeyen ve varlığı nesnelere bağlı olarak düşünülüp, onun dışında varlığı bulunmayan şuursuz bir varlık, asla bir yaratıcı sıfatını taşıyamaz. Özellikle böyle bir varlık, akıl, irade ve kudret sahibi milyarlarca yaratığın mucidi hiçbir şekilde olamaz. Sonuçudur ki, kainatın yaratıcısı olan Allah, hayat sıfatıyla vasıflanmıştır. Hayyü kayyumdur. Yani hem kendisi diri, hem de her şeyi dirilten ve ayakta tutandır. Allah'ın ilim sıfatı. İlim, bilmek... İzah etmek sıfatıdır. Allahü Cәalânîl'in sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun ilmi, yaratıkların ilmi gibi basit ve sınırlı değildir. Bütün kainat çevreler. Allah her şeyi bilir. Onun bilgisinden hiçbir zerre hariçte kalmaz. Hiçbir varlık da düşünce ve hareketini yüce Allah'tan saplayamaz. Zira her şeyi bilmeyen, her hareket ve düşünceden haberi olmayan bir varlık Allah olamaz. Bu kadar güzel ve acayip nesneleri meydana getiremez, bu kadar yaratığı idare edemez. Allah'ın böyle her şeyi bildiğini güzelce düşünüp doğrulayan bir insan elbette daima uyanık bulunur. Her söz ve hareketini bir edep üzere düzenler. Fena sözler söylemez, fena işler düşünmez, başkasına sakıntılık etmez. Hiçbir kimsenin görüp bilmeyeceği bir yerde bile Allah'ın buyruklarına aykırı bir iş yapmaz. Çünkü her yaptığını bilen yüce Allah'ın varlığına imanı vardır. İrade sıfatı. İrade dileyebilmek, ihtiyar edebilmek sıfatıdır. Yüce Allah irade sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun iradesi ezelidir. Allah yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile hikmetine göre meydana getirmeydiler ve dilediği şey mutlaka olur. O dilemedikçe hiçbir şey vücuda gelmez. Hiçbir şey kendiliğinden var olmaz ve kendiliğinden yok olmaz. Ancak Allah'ın dilemesiyle var olur ve yine onun dilemesiyle yok olur. Allah bütün kainatı ezeli olan iradesi üzere yaratmıştır. Yaratılmış şeylerin milyonlarca cins ve nebilere ayrı ayrı vasıflara sahip olması, çeşitli özellikleri taşımış olması, hele bir topraktan bir sudan, bir havadan yararlanan sayısız ağaçların, ekinlerin, meyvelerin, çiçeklerin ve canlıların başka başka renklerde ve tarzlarda meydana gelmesi ezeli bir iradenin neticesinden başka bir şey değildir. İşte bütün bunlar, Allah'ın irade sıfatıyla vasıflı bulunduğuna birer şahittir. Yüce Allah hakkında mecburiyet düşünemez. O, her şeyi kendi dilemesiyle yaratır. Hiçbir şeyi yaratmaya, veya yok etmeye mecbur değildir. Mecburiyet bir acizlik halidir ki Allah'ın şanına uygun olmaz. Allah dilediğini hemen yapar. Hud suresi 107. ayet. Allah'ın kudret sıfatı güç ve kuvvet manasında bir sıfattır. Ezeli ve ebedi kemal üzere bir kudret Allahu Teala'ya mahsustur. Allahü Teala her mümkün varlık üzerinde dilediğini yapmaya kadirdir. Onları yaratmaya ve yok etmeye güçlüdür. Onun kudretine nihayet yoktur. Bu büyük kainat, onun kudretine çok açık ve kuvvetli bir şahittir. Yüce Allah dilerse bir anda binlerce alemi yoktan var eder ve dilerse onları bir anda yok eder. Çünkü dilediğini bir anda yerine getiremeyen İstediğini yapamayan bir varlık kainatın ilahı olamaz. Güdü Allah'ın bu büyük kudretini iyi düşünen bir mümin onun büyüklüğü önünde eğilir. Onun kudretinden titrer, onun kutsal emirlerini yerine getirir ve yasaklarından sakınır. Allah her şeye kadirdir. Semi sıfatı. Semi işitme kuvvetidir. Allah Semi yani işitme sıfatı ile vasıflanmıştır. Onun işitmesi, yaratıkların işitmesi gibi noksan ve sınırlı değildir. Yüce Allah her şeyi vasıtasız olarak işitir. Ancak vasıtalar vasıtasıyla işitilen de ondan başkası değildir. O, gizli ve aşikar söylenenlerin hepsini işitir. Hiçbir şey onun işittiren sıfatının dışında kalamaz. Kullarının dualarını ve zikirlerini, gizli ve aşikar dilek ve yalvarışlarını işitip kabul eder ve onları mükafatlandırır. Yüce Allah'ın böyle her şeyi işittiğine iman eden uyanık bir insan, daima güzel konuşur. Her zaman Allah'ı anar, onu yüceltir, her sözünü ve işini Allah'ın rızasına uygun yapar. Basar sıfatı, görme kuvveti demektir. Yüce Allah kendi şanına uygun bir halde basar sıfatı ile vasıflanmıştır. Allah alet ve vasıta olmaksızın her şeyi görür. Fakat alet ve vasıta ile görenlerin gördüklerini de görür. Her gözden daha iyi gören O'dur. Bazı şeyleri görmesi diğer şeyleri görmesine engel olmaz. Ve onun görmesinden hiçbir şey gizli kalmaz. En karanlık gecelerde karıncaların ve daha küçük yaratıkların kımıldamalarını, hareketlerini görür ve bilir. Şüphe yok ki, görememek ve bilememek büyük bir noksanlıktır. Böyle noksanlıklara sahip olan kör kuvvetler ilah ve yaratıcı olamazlar. Yüce Allah ise böyle bütün noksanlıklardan beridir ve bütün kemal sıfatları kendisinde basıklanmıştır. Kalbi iman dolu olan bir insan, Yüce Allah'ın kendisini görüp gözetmekte olduğunu bilir ve üzerinde düşünür. Böylece durumunu düzeltir. Edebe aykırı hiçbir harekette bulunmaz, melekler gibi temiz bir hayat içinde yaşamaya çalışır, durur. Biliniz ki Allah bütün, yaptıklarını gör, bütün yaptıklarınızı görür. Biliniz ki Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bakara Suresi 233. Ayet Kelam sıfatı Kelam bir manayı belirten, bir maksada anlatan söz demektir. Yüce Allah, kelam sıfatı ile de vasıflanmıştır. Onun sözü, yani kelamı, harf ve sesten beri ve kadimdir. Yani başlangıcı yoktur. Yüce Allah, kendi kadim kelamını, dilediği zaman şanına uygun bir şekilde meleklerine işitirir, bildirir ve anlatır. Allah-u Teala'nın peygamberlerinin dilediği şeyleri vah ve ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisidir. Semavi kitaplar hep bu kelam sıfatı ile meydana gelmiştir. Kelamı kadim dediğimiz Kur'an-ı Kerim de bu sıfatla peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem inmiş ve asırlardan beri hidayet rehberliği yapmıştır. Tekvin sıfatı. Tekvin var etmek, yaratmak manasındadır. Bu da Allah'ın bir sıfatıdır. Yüce Allah bu tekvin ile dilediği herhangi bir şeyi yoktan var eder veya var iken yok eder. Yüce Allah'ın bu alemleri yaratıp yok etmesi, kullarını yaratıp yaşatması, onları beslemesi sonra da öldürüp başka bir aleme onları götürmesi hep bu tekvin sıfatının tecellisiyle olur. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona ol der, o da verir. Yasin Suresi 82. Ayet Yüce Allah'ımızın kutsal sıfatlarına ait verdiğimiz bilgiye bir özet yaparak deriz ki Yüce Allah'ın varlığı ve birliği, büyüklüğü ve kudreti, ezeli ve ebedi oluşu ve diğer yüce sıfatları apaçıkdır. Bunları inkar etmeye, düşünüp de doğrulanmamaya imkan yoktur. Bir düşünelim, bu kainatta hiçbir şeyin kendiliğinden var ve yok olamayacağını, kendiliğinden kımılda namayacağını, ilim ve fen haber vermiyor. Biz ise, milyonlarca alemin, milyonlarca parlak yıldızların varlığını, bunların hareket ve sükun hallerini görüp biliyoruz. Artık bunları var eden, ezeli ve ebedi eşsiz bir Allah'ın, varlığından nasıl şüphe edilebilir? Yine biliyoruz ki, bilgisi olmayan, kudret ve iradesi bulunmayan bir şeyin, bir gaye ve hikmete yönelik bir takım güzel ve üstün eserleri var etmesi mümkün değildir. Oysa ki, biz bu alemde her neye bakacak olsak, onun bir gayeye, bir hikmet ve düzene bağlı bulunduğunu görürüz. En büyük varlıktan en küçük varlığa varıncaya kadar bakılırsa, Bunların öyle gelişi güzel bir rastlantı eseri olmadığı görülüyor. Bunların boşuna yaratılmadığı anlaşılıyor. Bu varlıkların her birinde üstün bir sanat ve letafet eseri, bir irade ve ihtiyar alameti görülmüş oluyor. Artık bu kadar yararlı olan bu güzel eserlerin ilim, kudret ve hikmet sahibi olan ezeli bir yaratıcıya muhtaç olmadığını kim söyleyebilir? Şimdi biz bütün bu dış alemdeki varlıklardan bakışlarımızı çevirip kendi nefsimize ve duygularımıza bakalım. Vücudumuzun her parçası ve her hücresi, vicdanlarımızın bütün duygu ve kavramları, şanı çok yüce olan büyük bir Allah'ın, yaşatıp rızık veren bir yaratıcının varlığına daima şahitlik edip durmuyor mu? O halde şüphe yok ki, kendi varlığını ve sorumluluğunu yitirmedikçe hiç kimse, Allah'a iman inancından, bir yaratıcının var olduğu düşüncesinden asla yoksun olamaz. Hayet i Kelime'de buyuruyor ki, Gökten ve yerden size rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Selamünaleyküm. <Gülüyor>